Fasikül Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Gündemi Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel Merhabalar, Fasikül'e hoş geldiniz. Ben Ekrem Buğra Büt'e. Fırat Yücel'le birlikte her ay özgür sinema olarak tarif etmeyi seçtiğimiz bir bağlamdan sinemada ifade özgürlüğü ve sektör gündemini değerlendiriyoruz Fasikül'de. Bu hafta sevgili Senem Aytaş da bizimle birlikte. Öncelikle hoş geldik diyelim Senem ve Fırat'a. Hoş bulduk. Tabii bu hafta özel bir hafta. Açık Radyo'nun bu yıl 18. kez düzenlediği Dinleyici Destek Günleri Ne Denk Geliyor programımız... Her ay düzenliyoruz ama e, bu hafta e, denk gelmesi mutluluğunu yaşıyoruz biraz da aslında. E, ilk kez denk geliyor bizim programımıza. E, bir seneyi aşkın süredir devam ediyoruz ama e, bu yıl ilk kez bize de denk geliyor. E, o yüzden mutluyuz. E, bir yandan fasikül dinleyicilerini hatırlatalım. Açık Radyo'nun internet sitesi üzerinden e, bir programa destek olabiliyorsunuz. E, dinleyici destek projesinin... Radyonun bağımsız bir yayın olarak yaşamını sürdürmesine temel bir işlevi var. Bir yandan da aslında radyoyu dinleyiciyle bütünleştirme ve dinleyiciyi yapının parçası yapma işlevi de var. Biraz aslında bu konulardan, bu hissiyattan yola çıkarak biz de bu hafta bu konuları biraz konuşalım istedik. Çünkü Fasikül Alt Yazı Dergisi'nin bir parçası aslında ve bir süredir bağımsız bir yayın olarak ayakta dururken bir yandan da içinden geçtiğimiz döneme dair e, ne yapılabilir, nasıl bir yanıt, yanıt bulunabilir gibi soruların peşinde aslında e, süre giden bir yayın. Dolayısıyla e, bu süreç na, na, nasıl gidiyor, ne yapılıyor, bağımsız bir yayın olarak ayakta durmak ne demek e, vesaire bunları konuşacağız biraz. Ee, o yüzden aslında e, fasikülün ortaya çıkma sürecinden biraz bahsedip e, sonra da biraz daha tekrar e, bizi ilgilendiren gündeme gireceğiz. Senem orada pası sana atayım istersen. Neler dersin bu konularda? Ee, evet öncelikle e, bu destek haftasında Açık Radyo'ya <gülüyor> bol şans diliyorum bir kez daha. E, çünkü çok örneği olmayan ve bence çok güzel bir e, projeyle devam ediyor Açık Radyo. Hani, tamamen büyük sermayeden ve şeyden bağımsız olarak kendi kitlesiyle beraber bir ayakta kalma çabası ve bu çok mühim bence hani demokratik bir model, ekonomik model olarak da önemli. Ve aslında hani bağımsız, otonom yapılar olarak az çok hani sadece kültür, sanat ya da medyada da değil bir sürü alanda aslında herkes bir şekilde ayakta kalmanın, hani tarafsız, bağımsız bir şekilde ayakta kalmanın yollarını, arıyor ve maalesef önümüzdeki süreçte de e, hani benzer yöntemlerle kafa kafaya vererek dirsek temasıyla bu yöntemler üzerine düşünmek bunları geliştirmek e, zorundayız gibi de görünüyor. E, hani o yüzden birazcık belki gerçekten kendi hikayemizden bahsetmekte de e, fayda var diye e, düşünüyorum ben de. Bizim örneğimiz birazcık daha farklı aslında. Bu arada az çok ıı, yaşıt sayılırız. Açık Radyo bizden biraz daha büyük. 25. yılı oluşun. Bizim de bu sene bu arada 20. yılımız. Ee, biz ama uzunca süreler Boğaziçi Üniversitesi'nin himayesinde bir dergiydik. Mithatalan Film Merkezi'ne bağlıydık. Ee, ve aslında hani finansal bir model olarak üniversitenin desteklediği ama hani kendi kendinde döndürmeye çalışan bir modelimiz vardı. Ee, ve ticari bir yayın olsak da hani dergiyi paralı satıyor olsak da derginin kendi kendini çevirmesi ve ayakta kalabilmesi için bir tür destek mekanizmasına en başından beri ihtiyacımız hep oldu. Ee, ve sanırım Türkiye'de belli alanlarda e, bağımsız var olmaya çalışıyorsanız bu sadece kendi kendine dönen bir ticari yapıyla mümkün olmuyor hani bir tür e, destek fon, bağış, sponsor neyse bunlara ihtiyacınız oluyor. Çünkü çok geniş kitleleriniz e, yok, sektörden fazla destek, e, katkı göremiyorsunuz. O yüzden de kendi kendinize modeller geliştirmeniz gerekiyor. E, bizim şansımız işte Boğaziçi Üniversitesi'nin bize uzun süre e, sahip çıkmasıydı bir anlamda sevgili Mithat alımının aslında katkılarıyla. Ee, ve biz uzunca yıllar orada çıktık ama e, 2018 sonlarına doğru Boğaziçi Üniversitesi aslında yine bir üniversite gibi davranarak değil de biraz ticari kaygılarla e, matbu bir yayının aslında biraz masraflı olduğunu da düşünerek e, desteklemekten vazgeçti. Hani diyebiliriz çok e, kabaca ve bizim de o noktada yazı yayın kurulu olarak hani yıllardır bu işe, emek koymuş insanlar olarak oturup bir e, her şeyi masaya yayıp şeyi konuşmamız gerekti. Hani bunca yıllık emeğimiz var e, ve birden kapatıp gidebileceğimiz bir şey değil belli ki altyazı. Biz bunu hiç sermayesi olmayan <gülüyor> bir grup insan olarak nasıl devam ettirebiliriz e, diye konuştuk. E, ve 2019 Mart'ında da Altyazı Sinema Derneği'ni kurduk. Ee, ve bu dernekleşme sürecinde de aslında aklımızda şöyle bir şey vardı. Hani bir yandan evet bir yayınız, ee, sinema yayıncılığı yapıyoruz. Hani artık giderek artan dijital mecralarda ekleniyor aylık dergiye. Ama bir yandan da biz aynı zamanda bütün bu yıllar içerisinde sinema endüstrisinin içerisinde aktif olarak rol alan e, bir e, daha büyük bir yapıyız. Yani biz sadece yayıncılık yapmıyoruz. Hani sinemada sansür olduğu zaman sansüre karşı eylemlerde de... Aktif rol alıyoruz. Ee, emek sinemasının yıkılışı sürecinde, hani bütün o mücadelede bayağı aktif rol aldık. Yani sonuç olarak sinemaya dair toplumsal meselelerde hak ihlallerinde de her zaman e, gönüllü olarak aktif bir çabamız, uğraşımız oldu. O yüzden de bütün o konuşmalarda şeyi düşündük. Hani öyle bir yapı olalım ki. Gerçekten aslında sinemada giderek de çoraklaşan bu kültür sanat ortamında hani sansürün artık inanılmaz boyutlara ulaştığı bir ortamda bizim hani sadece ticari bir, bir şey olarak ayakta kalmayalım bunlara bizzat bir e, artık hani şey olarak kurumsal kişilik olarak da katkı sunabilelim e, diyerek aslında derneği kurduk e, ve hani bir yandan Dediğim gibi hani dergiyi yapıp onun sosyal medya hesaplarını vesaireni yürütüp bir yandan da özellikle sansür e, meselesinde. Ama diğer hani cinsiyet eşitliği meselesine de bakan, hak ihlallerine de bakan, sonrasında hani başımıza gelenlerle beraber pandemi ve koşullarıyla işte set sağlığı gibi meselere işçi ihlallerine de bakan e, bir yapıya dönüştük. Ve bunun da aslında e, şeyi... Asıl diyelim e, sözcüsü altyazı faskül Özgür Sinema adlı altyazının alt yayını ya da alt kolu ne diyeceğiz bilmiyorum olmuş oldu. E, hani belki özellikle geriye dönük şey de söylemek lazım. Yani Mart 2019'da derneğimizi kurduk. Hani tam böyle şeye başlıyorduk. Tamam nasıl ayakta kalabiliriz, ne yapacağız vesaire diye konuşurken çok kısa bir süre sonra pandemi ikinci bir darbe e, vurmuş oldu. Ve basılı yayınlara... Ee, mecburen ara vermek zorunda kaldık ve tamamen diştele geçtik ee, ve hani yeniden yani, hani yeniden yeniden kurulma alt yazı için bayağı sık başımıza gelen bir şey süreç içerisinde çok fazla böyle deneyim yaşadık ama bir kez daha derneği kurduktan neredeyse bir sene sonra yeniden bir yapılanma e, gerekti ee, ve şu an hani tamamen dişte olarak seminerlerimizi Zoom'larda verdiğimiz yayıncılığımızı dişler olarak yaptığımız, aynı zamanda da e, işte sansür vesaire ile ilgili ilgen, ilgilen gündemlerle ilgilendiğimiz bir yapımız e, var. İki senedir diyelim ve e, 20. Yıla böyle gelmiş olduk, yeni bir kimlikle gelmiş olduk aslında. Altı e, faskül özgür sinemada da e, pandemiyle beraber aslında şöyle oldu. Biz başta biliyorsunuz matbu olarak faskülü de basıyorduk. Dergi ile beraber ek olarak veriyorduk aslında. O da basılı bir yayın olarak başladı. Ama pandemiyle beraber orada da dijitale geçtik. E, ve bir yandan da hani bu programı ayda bir yapıyoruz ve gündem hiçbir zaman boş kalmıyor. Hani takip edenler zaten bilecektir. Ama bir yandan da sinemalar kapalı, e, filmler vizyona girmiyor gibi birden çok başka bir ortamda bulduk kendimizi aslında. E, ama bütün o şeyde e, değişen e, sosyal hayatta, kültürel hayatta e, ne sansür ne de baskılar tabii ki e, peşimizi bırakmadı. E, dijital platformlardaki sansürler, e, işte televizyondaki sansürler e, devam etti. E, dört bir taraftan baskılar, lgbtyi artı e, baskıları, yasakları vesaire gibi. E, aynı zamanda yükselen, MeToo'nun devamı olarak yükselen Kadın hareketi vesaire gibi bütün bu alanları elimizden geldiğince hem takip etmeye hem de gündemleştirmeye çalışmaya e, devam ettik. Hani çok kısaca ilk başlangıçta bunları söyleyebilirim. Ya aslında ben e, senden bu söylediklerinden e, biraz şeye de bağlamak istiyorum. Yani e, şimdi Dinleyici Destek Projesi e, haftasında yayınlıyoruz programı. E, ben ya yani bu destek projesi aslında e, şenlik olarak da ifade edilen bir... Ee, bir hafta ve aslında bana hep şey gibi gelmiştir yani bir gerçekten açık radyo gibi bir yerin e, neden var olduğuna dair aslında durup düşünmeye dair bir parantez açma işlevi taşıyor bence yani benim için hep öyle oldu ee, bunu düşünürken yani böyle bu yetkinliklerin işte şu anda fasikülün neden varlığı var olduğu işte radyonun neden var olduğu bunların bir arada konuşulması mümkün olan şey de bu çünkü gerçekten özellikle bu, böyle zamanlarda durup e, dönüp gerçekten güvenilir doğru bilgi ya da işte yani sadece haber anlamında değil e, biz siyatını e, taşıyabilen bazı kurumların varlığının önemin hep öne çıktığını ve ne kadar e, hayati olduğunu görüyoruz aslında. E, hep şey geliyor benim aklıma yani durup açık radyoyu düşündüğüm zaman yani işte ...ne bileyim o 1 Mayıslar gibi, işte gezi gibi ya da ne bileyim işte bir deprem olduğunda gibi... ...ya da bu pandeminin başında olduğu gibi e, durup dönüp e, bakıyorsun yani. O gerçek bilgiye, doğru bilgiye ihtiyaç duyduğun zaman e, gerçekten bu kurumları arıyorsun yani. E, ve bunu bağımsız bir yayın olarak yapmanın çok temel hayati bir önemi var yani. Bütün bunların güvenilirliği açısından. Ee, aslında fasküle yapmaya çalıştığımız şey de bu. O yüzden bu programı radyoda yapıyor olmanın benim şahsi olarak da e, benim için özel bir yeri var. E, bunu bir yerde yapıyor olmanın. Buradan aslında birazcık da şeyi de konuşalım istiyorum. Bir yandan çünkü dediğim gibi gündemde e, durmadı. Durur diye düşündük ama çok da durmadı. Ve e, yani bütün bu fasükülün takip ettiği, işte sinemada ifade özgürlüğü, alanın diyebileceğimiz şeyin gündemi yoğun bir şekilde devam ediyor. Yakın zamanda da devam ediyor. Ee, bu yani işte en son bir tekrar yeni yasaklar var, yeni genelgeler var. Biraz aslında o genel durumu sorarak FAS'ı birazcık da Fırat'a atıp birazcık da Fırat'ı konuşturtmak istiyorum. <gülüyor> ne, ne, ne dersin Fırat? Ee, aslında biz fasikülde en fazla belgeselcileri e, desteklemek istedik bugüne kadar ve içeriden dışarıya programı ile birlikte bir video seçkisi ile birlikte belgeselciler ve video eylemcilere destek olmaya çalıştık pandemi sürecinde. Şimdi özellikle son süreçte sansür sokağa kadar indi bunu söylemek lazım. Bu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesiyle eylemlerde polisin görüntü ve sesinin kaydının alınmasını engellemeye çalışan genelgesi birlikte... Hani bizim e, sansür olarak algıladığımız şey işte gösterim, yayın, televizyon yayınları vesaire oradan kesilmesi e, ya da e, yapım desteklerindeki bakanlık sansürü vesaire gibi şeyler. Şu an sansür yani bizim de anladığımız boyutta sansür sokağa kadar kamera yani kamerayla çekim anına kadar inmiş durumda ve yasa dışı bir şekilde yani anayasa, anayasadaki haber alma, haber verme, ifade özgürlüğü gibi... E, kavramlara tümü aykırı bir şekilde sokağa kadar inmiş oldu. Ama hani böyle bir umutla bitirmek gerekirse ama toplumun tepkisi çok güçlü oldu buna. Ee, anayasal düzlemde davalar işte, işte Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ve belgeselcilerin açtığı davalar var. Bu genelge onun dışında da sosyal medyadan e, bedeli ne olursa olsun ben kayıt almaya devam edeceğim ve hak ihlallerini kaydedeceğim diyen eee Yüz binlerce insan oldu. Ee, aynı zamanda tam bu genelgenin sonrasındaki sokaktaki e, bek şiddetini kaydeden cep telefonu görüntülerini herkes hatırlar. E, bu da kendi başına bir e, tepki, bir, bir yanıttı genelge. Dolayısıyla şu an şu noktada e, aslında güçlü bir toplumsal e, baskı var bu tür yasa dışı genelgelere karşı. E, bu da bize umut veriyor yaptığımız işi daha fazla önemsememizi sağlıyor. Daha güven duymamız. Yani bizim de e, karşılıklı bir güven olarak e, bahsedersek dediğiniz şeye, hani bir yayıncılık denen şeye, bizim hani e, takipçilerimize olan güvenimiz onların bize güvenini besliyor gibi bir yerde bitirmek isterim benden. Evet, bir yandan sen bir şey diyeceksin galiba? Yok, şey diyecektim. Yani aslında evet gerçekten büyük toplamda hepsi aynı şey oluyor ya galiba. Hani senin de söylediğin gibi açık radyo gibi bir Mecanın varlığı nasıl kendi gündemini tutabilen yaratabilen de bir şey ya hani mesela gerçekten Türkiye'de aslında hani ekolojik felaket mi iklim krizi mi ne diyeceksek mesela o tür bir gündemi sürekli her şeye rağmen her tür gündeme rağmen kendi gündemini var edebilen onu ayakta tutabilen bir mecra olması da çok önemli. Yani sadece, çünkü ana akım biraz öyle bir şey ya, hani sana dayatılanı e, haberleştirdiğin ya da şey yaptın, kendi gündemini var edebilmek, onu gündeme e, bir müdahale olarak e, sokabilmek çok önemli. O yüzden yani açık radyo gibi, fasikül gibi e, aslında yayınların yapmaya çalıştığı galiba tam olarak böyle bir şey. Yani işte bu emniyetin yasağı gibi, yani her tür sözün görüntünün sesin bastırılmaya çalışıldığı bir yerde hani bağımsız her ses e, çok daha kıymetli. Evet herhalde yani e, bir yayın organı başta e, takipçisine, okuruna ya da e, dinleyicisine e, hesap vermek, ona sorum onun sorumluluğunu üstüne almak durumunda. Dolayısıyla e, açık radyo özelinde de bu yani destek projesinin tekrar dinleyiciye dönük olmasının bir ilham vericiliği de var bence. Bir aradalık ve e, birlikte var olma hissiyatı açısından. Bu her zaman öyle oldu. Bir yandan da o sayede galiba e, gönül rahatlığı bir sürü insan radyomuzu diyebiliyor. Umarım Altezi ya da dergimiz diyorlardır. <gülüyor> e, bizim için de geçerli tabii ki. Ben kendi adıma da e, yani şenlik dönemlerinde hep e, radyoya bir şekilde girip çıkmış ve ee, bir şekilde işlerin öncünden tutmaya çalışmış biri olarak şimdi burada programcı olarak ufakta bir katkı yapmış olmaktan çok mutluyum. Ee, sevgili Senem ve Fırat'la birlikte üst üste hoş bir, bir birleşim oluyor benim için. Deyip çok da süremizi e, uzatmak istemiyoruz bu ay. E, destek yayınına e, yer açmak adına. Fırat ve Senem ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz tekrardan. Fasikül'ün sonuna geliyoruz. Böylece her ayın son çarşambası Özgür Sinema Gündemi'ni değerlendiriyoruz. Fasikül'de gelecek ayın son çarşambası. Görüşmek üzere. İyi akşamlar dileriz. Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Gündemi Hazırlayanlar Ekrem Buğra Büte ve Fırat Yücel.